Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlattı. Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, "Söyler misiniz, siz neye ibadet ediyorsunuz?" dedi. Onlar da, "Kendi putlarımıza ibadet ediyoruz," dediler ve ilave ettiler, "Onlara tapmaya da devam edeceğiz." "Peki," dedi, "siz kendilerine dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? Yok, dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik. İbrahim dedi ki, peki, gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında, biraz olsun düşünmediniz mi? Bilin ki, ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbül Alem'in hariç, hepsi benim düşmanlarımdır. O'dur beni yaratan, ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren, odur beni doyuran, odur beni içiren, hastalandığımda odur bana şifa veren, odur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan, büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu Rabbim de yine odur. Yarabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle gelecek nesiller için de iyi bırakmayı hayırla anılmayı nasip eyle bana naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya rabbim babamı da affet ona tövbe ve iman nasip et zira o yolunu şaşıranlar arasında insanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü rüşvaya eyleme beni ya Rabbi. o gün ki ne mal ne mülk ne evlat insana fayda verir. O gün, insana fayda sağlayan tek şey, Allah'a teslim ettiği arı duru bir gönül olur. O gün, cennet müttakilere yaklaştırılır. O gün, cehennem azgınlara gösterilir. Ve onlara, nerede o Allah'tan başka taptıklarınız, size yardım edebiliyorlar mı, kendilerini olsun kurtarabiliyorlar mı denilir. Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekün iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler. Vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alem'in ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah ne olurdu! İmkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Zira senin Rabbin Aziz ve Rahîmdir. Mutlak galiptir. Geniş merhamet sahibidir.